Nimetin çok büyük. Büyük de bir defineye maliksın fakat haberin yok. Büyük bir defineye maliksın, Bir dağsın. İçinde define var fakat definenden haberin yok. Şimdi neden? Beni Adem'sin? Beni Adem'sin de yalnız Adem'e intisabın yok. Adem'in Nur babası olan Hazreti Muhammed'in intisabın var. Bundan yüce bir şey olmaz. Ve en büyük, en büyük nimeti uzman. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ümmet olmak. Haftada iki akşam... Amalim peygambere arz olmuyor. Bir Cuma sabahı, bu sabah yani bir de pazar Sabahı peygambere ya akşamı arz olmuyor. Diyor ki, abid ve zahid anları şun dua ederim, aşkları ibadetleri ziyade olsun diye. Ümmetimden günahkarları şimdi tövbe ederim diyor peygamberim. Onları istifade ederim diyor. Bu hangi ümmete verilmiş bu?